Bakmakla görmek, aşık olmakla sevmek arasındaki fark nedir diye sormuşlar Mevlana'ya. Cevaplamış: Senin baktığına herkes bakıyor. Ama ya görebildiğini herkes görebiliyor mu? Herkes aşık olabiliyor ama herkes senin gibi sevebiliyor mu? Aralarındaki tek fark sensin. Seni özel kılan görebildiğini ve sevebildiğini bilmektir. İşte örneği. İran sınırında genç bir adam her gün, günde iki kez ve aynı saatlerde bisikletinin önüne ve arkasına kum koyarak İran'a geçer ve geri dönermiş. Etraftaki kimse bu adamın kumları neden karşı tarafa geçirdiğini bilmezmiş. Bazen iki bisiklete kum koyar, yan yana bağlar, karşıya geçer, tek bisikletle dönermiş. Bazen tam tersi, tek bisiklet gidip iki bisiklet dönermiş ama bisikletlerin önü ve arasında hep kum olurmuş. Gel zaman, git zaman. Meraklı mahalle halkı adamı gözlemlemeye başlamışlar. Dürbünle bakmışlar. Kumu karıştırıp içine bakmışlar. Kumundan birer avuç çalıp içinde ne var diye incelemişler. Uyuşturucudan şüphelenmişler. Fakat hiçbir şey bulamamışlar. Adam böyle senelerce kumları karşı tarafa Taşımış, durmuş. Seneler sonra bisikletli adama meraklı adamlardan biri başka bir şehirde rast gelmiş ve sormuş. Demiş ki çok merak ettik, kumundan çaldık, seni gözlemledik ama o kumları neden karşıya taşıdığını bir türlü öğrenemedik. Seneler geçti zaten üzerinden, ne olur bu merakımı giderir misin? Adam gülümsemiş ve açıklamış sırrını. Ben İran'a bisiklet kaçırıyordum. Halbuki siz kumdan başka hiçbir şeye bakmadınız ki. Diğerimi, öğretmen sınıfta öğrencilere çok değerli olduğunu söylediği saatini verir. Çocuklar bu saate bakın der, nasıldır der, çok harika bir saat olduğunu düşünüyorum der. Yirmi küsürlük sınıftaki öğrenciler, saati alır sağına, soluna, önüne, arkasına, her tarafını irdeler, bakar, karıştırırlar. Ve sonunda öğretmenlerine dönerek, hocam, Gerçekten saatiniz çok harikaymış, antikaymış, mükemmelmiş, güzelmiş. Adeta şiirler düzerler saat üzerine. Ama hoca aradığı cevabı öğrencilerden bulamamıştır. Öğrencilere döner ve sorar. Çocuklar verdiğim saatte saat kaçtı? ''Saatin kaç olduğuna bakanınız var mı?'' der. Çocuklarda ses yoktur. Çünkü hepsi saata bakmış ama görmemişlerdir. Kimse saatin kaç olduğunu bilmemektedir. İşte görmek ve bakmak arasındaki fark.